Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve salatu ve ala nebiyina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve men tabi'ahum bi ihsanin ila yevmi الدin amma ba'd Riyadu Salihin adlı hadis kitabımızın şerhine devam ediyoruz. 60. bölümdeyiz. Babul kerami vel judi vel infaqi fi vucuhil khayri thikatan billahi teala hatırlarsanız kerem cömertlik cömertlik ikramda bulunma hayır yollarına infakta bulunma bahsini almıştık ve bu bahiste 14. hadise gelmiştik. Ve bu kepşe Ömer bin Saad al enmari radıyallahu anhu diyor ki: "Enne semia Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem yakul: Ebu Kepşe radıyallahu anhu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle dediğini işitmiş. Selâfetun uksimu aleyhinne. Aleyhissalâtu vesselâm bizlere bu hadiste bir haber verecek, bir önemli husustan bahsedecek. Bunun önemini bize biraz daha vurgulamak için diyor ki bu konular hakkında ne yapıyorum? Bu konuların önemi hakkında Allah'a yemin ediyorum. Yani Önemli hususlar bunlar, önemli konular bunlar. Bu üç konu var ki az sonra zikredeceğim. Ve hadis ikum hadisen Sizlere bundan bahsedeceğim, sizlere bunu anlatacağım. Sizler de bunu abın, iyi dinleyin, iyi anlayın ve bunları ezberleyin. Aynen böyle diyor Allahü Aleyhisselatü Vesselam. Ma nacsa malu abdin min sadaka. Bizlere öğrettiği ilk husus, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselamın öğrettiği ilk husus şu: Ma nacsa malun min sadaka. Sadaka verildiği zaman, Allah yolunda harcandığı zaman, o harcanılan sadaka, insanın parasından, insanın malından, insanın mülkünden ne yapmaz? Hiçbir şeyi eksiltmez, azaltmaz. Bakın çok önemli bir husus. وَلَا ظُلِمَ عَبْدٌ مَظْلِمَةً سَبَرَ عَلَيْهَا اِلَّا زَادَهُ اللّهُ عِزَّا Diyor ki aleyhissalatü vesselam ikinci olarak, eğer bir kul zulme uğrar da o zulme sabrederse illazadehullahü izze Allahu Teala ona bu sabrettiği bu zulme karşı sabretmesine ne yapar? İzzet verir. Hatırlarsanız geçen hafta bir kaide söylemiştik. Demiştik ki el ceza'u min cinsil amel. Bir usuli kaydediydi. Ceza yani mükafat, karşılık neye göre verilir? Min cinsil amel. Kulun yaptığı amele karşılık verilir. Kul Allah için mütevazı oluyorsa, Allah için sabrediyorsa karşılığında Allah Teala ona ne veriyor? İzzet veriyor. Kul Allah için mustagni ise insanlara el açmıyorsa, izzetiyle yaşıyorsa, muhtaç olduğu tek şeyin Allah olduğuna iman ediyorsa bunu bu şekilde yaşıyorsa Allah Teala ne yapar ona? Bunun karşılığında izzet verir, zenginlik verir. Men istigna faqad aghnahu Allah. Kim istigna ederse, mustagni olursa, insanların elindekinden gözünü çekerse Allah ona ne yapar? Gani kılar, zengin kılar diyor Burada da kul biz zulme sabrederse sabır çok önemli. Sabrederse karşılığında ne var arkadaşlar? Allah Teala ona izzet verir diyor. Ve la fetahu 'abdun bab mes'aletin illa fatahallahu alayhi bab faqr. Eğer kul kendisine mesele kapısını, isteme kapısını, dilenme kapısını, zaruret olmadan, ihtiyacı olmadan, hatırlarsanız geçen derste söylemiştik, isteme kapısını açarsa, bunu kendine artık alışkanlık haline getirirse, diyor ki aleyhissalatü vesselam, Fetahallahu aleyhi fakrin. allah Teala ona fakirlik kapısını açar. Artık onun hayatı boyunca fakir olarak görürsünüz. Hayatı boyunca insanlardan bir şeylere muhtaç olduğunu, insanlardan bir şeyler talep ettiğini görürsünüz. O kelime nüpho diyor ki sahabe buna benzer şeyler söyledi Aleyhisselatü Vesselam. Ve uhudifukum hadisen Yine devam ediyor Aleyhisselatü Vesselam. Sizlere bir hadis daha anlatıyorum. Sizlere bir husustan daha bahsedeceğim. Bunu da ezberleyin. Fahfuzu. Kâla inna maddunyâ li arbaati diyor ki Aleyhisselatü Vesselam. Dünya da insanlar şu, şu şekilde dört kısma ayrılır. Yani dört kısım insan vardır. Abdin razaqahu Allahu malan ve ilma. Allahu Teala'nın kendisine mal, zenginlik ve ilim verdiği kul. Hem mal vermiş Allah Teala hem de kendisine ilim vermiş. Fa huwa fihi rabbahu. Ne yapıyor kul? Allahu Teala'nın kendine vermiş olduğu bu malda Allah'tan sakınıyor. Onun için alimler diyorlar ki Hayırı Mali, ma aana alabde, ala taate Allah. insana verilen malın en hayırlısı nedir? İnsana verilen zenginliğin en hayırlısı, en güzel hangisidir? Sahibini, yani o malın sahibini, bu malın Allah'a itaate sürüklediği, Allahu Teala'ya itaat etme konusunda o malın ona yardımcı olduğu mal. Yoksa bunun dışındaki zenginlik, bunun dışındaki mal mülk, kula ve ve bak. Çünkü Allah Teala Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? Kul şu sorulara sorulmadan ne yapmayacak? Yerinden ayağını kıpırdatamayacak. Parayı nereden kazandığı, malı nereden kazandığı ilk soru ve nereye harcadığı çok önemli. İşte Aleyhisselatü Vesselam bizlere diyor ki ilk kısım insan şudur. Allah Teala'nın kendisine mal verdiği ve ilim verdiği malıyla Allah'tan sakındığı, yani malını Allah-u Teala'nın sevdiği yerlere kullandığı, sevdiği yerlerden kazandığı, sevdiği yerlere harcadığı. وَيَسْلُ rahime رَحِيمَهُ Malıyla sıla-i rahimde bulunduğu, akrabalarına, eşine, dostuna yardımda bulunduğu. وَيَعْلَمُ لِلّٰهِ ف۪ي حقا. Ve Allah-u Teala'nın hakkını gözettiği kimse. فَهَذَا بِأَفْضَلِ الْمَنَازِلِ İşte diyor ki bu dört kısım, dört grup insanlar içinde en büyük mertebeye en büyük makama sahip olan kimse budur. En hayırlısı bu. İkinci kısım insan da ve abdin razakahu Allahu ilma ve lem allah mala. Allah Teala okula mal vermemiştir ama ilk kısımdaki gibi ne vermiştir? İlim. İlmi var. Burada ilmin faziletine işaret var arkadaşlar. Fehu sadikun niyeti يقول لو ان لي مالا لعلمت لاعملت بعمل فلان فهو بنيته فاجرهما سواء diyor ki bu ikinci kısım insan Allah'ın kendisinden mal vermeyip ilim verdiği insan Şayet benim de falanca gibi malım olsaydı ben de falanca gibi ne yapardım hayırlar yapardım şöyle yapardım böyle yapardım fakirleri doyururdum ilim talebelerini okuturdum gibi hayır işlerini sayıyor. Diyor ki aleyhissalatü vesselam bu diyor niyetinin karşılığını alır. Sevapta, ecirde bu ikisi aynıdır diyor. Bakın görüyor musunuz? İlmin fazileti burada çıkıyor ortaya arkadaşlar. Yani i̇lim sahibi olan insanı allah Teala öyle iane ediyor, öyle yardımda bulunuyor ki bakıyorsun ki kul elinde mal mülk olmamasına rağmen elinde mal mülk olan kimsenin Ulaştığı menzile, ulaştığı niyete, ecre şey, e e e e e e ulaşıyor. Seleften Yahya i̇bn Kesir Rahimahullah diyor ki, Niyetul mümini eblegu min amelihi. Yani mümin kimsenin niyeti, onu öyle yerlere ulaştırır ki amelinin ulaştıramayacağı yerlere ulaştırır. Yani insan niyetiyle, ameliyle ulaşamayacağı yere ne yapabilir? Ulaşabilir. Ama hangi insan? Tabii ki ilim sahibi olan insan kalbine ilmi yerleştirmiş, takvayı yerleştirmiş insan. Üçüncü kısım insan ise o abdin razaqahu <gülüyor> Allahu malan ve lem yerzuqhu ilma. Teala'nın kendisine mal verdiği, zenginlik verdiği ama ilmi vermediği ilim sahibi olmayan cahil insan. Fa huwa yakhlitu fi malihi bi ghayri ilm. Ne yapıyor? Malında Allahu Teala'nın kendisine vermiş olduğu malda, zenginlikte Gelişi güzel. Kimi zaman iyiler, iyilik yaparak kullanıyor, kimi zaman şer, kötü işlerde kullanıyor. La yetteqi fihi rabbehu. Bu kazanmış olduğu malda Allah'tan sakınmıyor. Takva sahibi değil. Nereden kazandığına bakmıyor, nereye harcadığına bakmıyor. Ve la yasilu fihi Bu malıyla, bu mülküyle sıvayi rahimde bulunmuyor. Eşini, dostunu, akrabasını gözetmiyor. Ve la ye'lemu <gülüyor> lillahi Allah'ın hakkını gözetmiyor bu malla, Zekatını vermiyor fakirin hakkını eda etmiyor, Helali harama gözetmiyor. Faza bi akhbafil menazil. Bu ise diyor dört kısım insan içindeki en kötü şeye sahiptir. Yere sahiptir. Çünkü hem cahil hem zengin ama zenginliğini ne yapmamış, Allahu Teala'ya sakınmada kullanamamış. Dördüncü kısım insan <gülüyor> Allah u abdin lem yerzuqhu Allahu malan ve la ilma. Teala'nın Kendisine ne mal ne de ilim vermedi insan. Yani adamın ne malı var ne de ilmi var. Cahil ve fakir. فَهُوَ يَقُولُ لَوْ أَنَّ لِي مَا لَنْ لَعَلِمْتُ لَعَمِلْتُ فِيهِ بِعَمَلِ فُلَانٍ فَهُوَ بِنِيَتِهِ فَوِزْرُهُ مَا سَوَىٰ Ama bu cahil ve fakir. Kimi örnek alıyor kendisine? Üçüncü kısım olan insanı. Yani allah Teala'nın kendisine ilim vermeyip mal verdiği, Malını da Allah'ın istediği yerde kullanmadığı kimseyi örnek alıyor. Diyor ki benim de benim malım olsaydı, mülküm olsaydı onu yaptığı şeyleri yapardım. Şimdi de çok insanın öyle dediğini duyuyorsunuz değil mi? Vay be diyor bir param olsa şöyle giderdim Antalya'ya tatile. Şöyle yapardım, şöyle içerdim, şöyle yapardım değil mi? Yani cehaletin şeyi bu arkadaşlar. Kulun üzerindeki yükü. Yani alimler diyorlar ki eğer kul bir şey yapmaya niyet ediyorsa bir şey yapmaya yöneliyorsa, o yaptığı yapacak yap, yapmaya niyet ettiği şey ile, kendisi arasında acziyetinden başka bir engel yoksa, o şeyi yapmış gibi günaha girer diyorlar. Delil. Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, el katil ve el maktulu finnar. Katil de, maktul de, öldürülen de nedir? Ateş nedir? Değil mi? Diyorlar ki sahabeler, ey Allah'ın Resulü, bu katili anladık. Ne yaptı? Kardeşini öldürdü. Peki maktulün günahı ne? Ne diyor aleyhissalatü vesselam? O da önü öldürmeye ne yaptı? Kastetti. Öldürmeye niyet etti. Demek ki eğer insan bir şey yapmaya niyet ettiyse, o şeyi yapma konusunda arasındaki tek engel onun acziyeti, güçsüzlüğü ise, o anda gücü olmadığı için, acziyeti olduğu için yapamıyorsa onu, ne yapıyor? Günahı işlemiş oluyor onu yapan insan gibi günaha giriyor. İşte alim ile cahilin arasındaki fark bu arkadaşlar. Hatırlarsanız sizlere geçen hafta nakletmiştik. Muhaddisin Cebeldi herhalde. Ne diyor? Fe ahdesibu neumeti kemme ahdesibu kavmeti. Gece kalkıp kıyamda namaz kılmamın sevabını Allah'tan nasıl umuyorsam, kıyama kalkmadan önceki uykumun da sevabını Allah'tan ne yapıyorum diyor? Umuyorum, ümit ediyorum. Niye çünkü o uykuyu uykuyu ne için uyudu uyumaya niyet ediyor? Uyuyayım, vücudum dinlensin. Gecenin bir bölümünde Selamün Aleykümselam aleyküm. Gecenin bir bölümünde ne yapayım? Kıyamak kalkayım. Bu hadisi İmam Tervizi rivayet etmiş. Ukale hadisun hasenun sahih. 15. hadis Ayşe radıyallahu anhuma hadisi. Enhum zebahu şaten Fakala Nabi ﷺ, "Ma baki minha?" "Kaldı. Ma baki minha, illa ketifuha." Aşer adı Allah ﷻ anlatıyor bizlere. Bir koyun kesiyorlar, küçük baş hayvan kesiyorlar. Aleyhisselatü Vesselam soruyor, diyor ki, o hayvanın neyi kaldı bize? Aşer radıyallahu anh'a diyor ki, "Ma bakiyat minha, illa ketifuha." Yani hayvanın ön kol ya da ön ayağı ya da yani ayağından başka, kolundan başka bir şey kalmadı. Sadece bize kalan bu. Kâle bakiye kulluha gayru ketifiha. Aleyhissalâtu vesselâm diyor ki, hayır. Yani senin dışarı sadaka olarak verdiğin, dışarı hayır olarak verdiğin şey aslında kaldı. Diğeri gitti. Az sonra gidecek. Onu yiyeceğiz. Bitecek. gidecek. Yani insan sadakaya, insan zekata, insan İnfaka böyle bakmadı. Şöyle baktığın zaman yıl sonu ne yapıyor insanlar? Bir sayım yapıyorlar, değil mi? Neye bakıyor? Ne kadar malımız kalmış? İşte geçen sene bu kadardı, bu sene raptlarda bu kadar var. Halbuki mümin, halbuki ahiretin düşünen adam nasıl bakacak? Ne kadarını kalmış olarak kabul edecek şey hangisi? Verdiği. Çünkü o kalacak öbür tarafta karşısına çıkacak. Buradaki kalandan değil, senin değil, az sonra gidecek. Sana hiçbir faydası olmayacak. Sana o günlük bir faydası olacak. Yemek yiyeceksin, karnını doyuracaksın, çoluğunu çocuğuna götüreceksin ve bitecek. Ondan sonra şehrin kanalizasyonuna karışıp gidecek. Boşluğa. Ama öbür küsü öyle bir hayır ki, ahirette senin için ne olacak o? Bir çıkış kapısı olacak. Ravahut Trimidi. 16. hadis. Esma bint Ebi Bekir Sıddik radıyallahu anhu kalet kaleli Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Esma bint Ebi Bekir diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana şöyle buyurdu. "La tu ki Vika arkadaşlar biliyorsunuz eskiden insanlar ne yapıyordu? İşte keseler, çuvallar, çuvalların ağızlarını bir şey koydukları zaman bağlıyorlardı. Aleyhisselatü Vesselam burada kinaye... Kullanarak diyor ki, ey esma la tu ki, yani malını, mülkünü saklayıp, biriktirip sadakadan, infaktan koyma. Eğer öyle yaparsan, feyuka yuka aleyk. Sana gelecek olan mal, Allah'ın sana göndereceği mal da ne yapılır? Senden saklanır. senden mahrum, Sen ondan mahrum bırakılırsın. Yani elin açık ol. Allah yolunda harca infak et ki Allah da sana ne yapsın? harcasın. Yani Aleyhisselam bunu nasıl ifade ediyor? Diyor ki, kesenin ağzını bağlama ki senin kesenin ağzı da bağlanmasın. Tabi rivayetlerde enfiqi enfihiy enfihiy enfihiy enfihiy gibi farklı ifadeler var. Ailenler diyor ki, bunların hepsinin manası birbirine yakındır. ve la tuhsî fe aleyk Başka bir rivayette diyor ki Aleyhisselam mal toplamada hırslı olma. Mal toplayıp onu saymada. Bazı insanlar öyledir. Her gün adam hesabına bakar, kitabına bakar. Adamın hesabına bakmasının gayesi nedir? Ne kadar arttı malım mülküm? Yani 5 trilyonun 5,5 oldu mu? Bununla meşguldür adam. Bununla uğraşır. Diyor ki aleyhissalatü vesselam böyle yapma yoksa sana da böyle yapılır. Ve la fe illahu aleyk <Sessizlik> Sakın adıyorum diyorum mülkünü kaplara, sandıklara, kasalara koyma. Yoksa yani saklama, insanlara bunu vermeye de engel olma. Yoksa sana da allah Teala ne yapar? Seni mahrum eder. Bu hadis müttefakun aleyh. 17. hadis Ebu Hureyre hadisi radıyallahu anh. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizlere burada mesel, darb-ı mesel örnek veriyor biliyorsunuz. Hadis-i şeriflerde böyle örnekler çok. Evet. Aleyhissalatu vesselam insanlara bir konuyu anlat, anlatmak istediğinde... Onlara o konuyu daha da yaklaştırabilmek için benzetmelerde bulunuyor. Bununla da alakalı hadis âlimlerinde yapmış mustakil hadis kitapları bile kalem almışlar. Hadislerde geçen dar bu diye böyle. Kimi zaman Aleyhisselam bir şeye benzetiyor, kimi zaman farklı bir şeye benzetiyor. Bu hadiste de Aleyhisselam cimri ile bakil ile infak edeni şu kimselere benzetiyor. Diyor ki: Mâthalu'l bakil vel munfiki kâmâlı râjûlîn ʿalayhi ma min hadid min sudiyyihimâ ila terâkihimâ. Allah yolunda harcayan ile bakhil. âlme diyor ki bu hadislerde geçen bakil, üzerine vacip olan, fark olan harcamaları yapmayan kimse. Zekatını vermeyen, ailesine gerektiği gibi bakmayan, üzerine düşen, biliyorsunuz, evin erkeğine ne düşer? Ailesine, nafakayı hazır etmesi, nafakayı sağlaması düşer. Zekatını vermesi düşer. Daha önce zikretmiştik, kendisinden miras hak edecek insanlar zaruret halindeyse aç ise onlara bakması düşer. Diyor ki Aleyhisselam mesela bakhil ile cimri ile Allah yolunda harcayan insanın örneği şu şu kimseye şu şu kimseye benzer. Diyor ki üzerine zırh giymiş ama zırhın ölçüsü deney göğsünden şu gırtlak itimindeki ne kemiği diyoruz biz buna? Efendim köprücük diyoruz. Köprücük mü kürek mi ne diyoruz buna? Köprücük kemidi diyoruz. Terakki deniyor bunu Arapça. Turkuva. Niye terakki? Turkuva? Diyorlar nefes çünkü buradan ne yapar? En son buraya yükselir. Arapça da yükselmek ifadesini raka yarka. Onun için buraya ne denmiş? Turkuva. Yani diyor üzerlerine çok böyle küçük bir şekilde küçük bir zırh giymiş insana benzer bunların örneği. Demirden zırh giyen. İnsan zırh neden giyer? Düşmanın kılıcından, düşmanın okundan kendisini koruması için. Özellikle buraya girmesinin sebebi, çünkü vücudun en hassas bölgesi, kalp burada. Değil mi? Bu Burayı korumak. فَأَمَّا الْمُنْفِقُوا فَلَا يُنْفِقُوا اِلَّا سَبَغَتْ Diyor, Allah yolunda harcayan, Allah yolunda malını harcayan insanın diyor, zırhı harcadıkça diyor, onun vücudunu örter. Yani zırh büyüyor. اَوْ وَفَارَتْ عَلٰى hatta حَتَّى تُخْفِيَ Harcadıkça bu zırh büyür, büyür, ta ki diyor parmaklarının ucunu bile ne yapar? Örter. Bakın Allah Resulullah Aleyhisselam nasıl anlatıyor bize, nasıl meseller veriyor. وَتَعْفُ <gülüyor> وَأَثَرَهُ O kadar uzar ki bu zırh, hatta yere kadar sürtünür diyor, yolda yürürken ayak izlerini bileseler bu zırh. Adam basıyor, arkadaki... Zırh ne yapıyor? O ayak izini siliyor. İmam-ı Nevi Allah diyor ki yani bunun manası nedir? Diğer alimler de diyor yürüdükçe yani Allah yolunda malını harcadıkça sadaka ne yapar? İnfak günahları siler. Bakın benzetme üzerine benzetme yapıyor Aleyhisselatü Vesselam. Diyor ki elbise ne yapar? Adımlarını siler onun diyor. Yani günahlarını siler. وَأَمَّا الْبَخِيلُ بَخِيلِ ise, cimri ise فَلَا يُرِيدُ أَنْ يُنْفِقَ شَيًا اِلَّا لَزِقَتْ كُلُّ Allah yolunda harcamak, yapmak istemediği için harcamada bulunma infakta bulunmak istemediği için diyor ki bu diyor zırhın zırhın halkaları biliyorsunuz zırh tek bir parçadan yapılmaz. Nedir? Halka halkadır. Neden halka halkadır? Rahat hareket, Rahat hareket etmesi için. Giyen kişi ne yapsın? Rahat hareket etsin. Hareketlerine göre o zırh ne yapar? Harekete şekillenir. İşte cimrilik de öyledir ki diyor alimler. Peygamberimiz burada benzetiyor onu. Neye benzetiyor? İnsana hayatı dar eder. Hayat onun artık onun için çekilmez olur. Hayatında bereket kalmaz. Az önceki hadisler ne dedi aleyhissalatü vesselam? Felâ tu ki feyûke aleyk. Sakına sıkma. Yoksa sana da sıkılır. Şimdi bakın aleyhissalatü vesselam ne diyor burada? Zırhın diyor. Halkaları ne yapar? Onun etine yapışır. Vücuduna yapışır. O zırh onu ne yapar? Sıkar. Zırhı biraz böyle açmak ister. Nefes alacak. Rahatlamak istiyor. Ama diyor ki Aleyhisselatü Vesselam o zırh ona ne yapmaz? Rahatlık vermez. Sürekli sıkar onu. İşte diyor ki alimler, yani bakil, cimrinin hayatı öyle bir hayattır ki Sürekli sıkıntıdır, Mutsuzdur. İnanın bakın etrafınızdaki veya çevrenizdeki tanıdıklarınıza, yakınlarınıza, zengin olup da cimri olan insanlara onların hayatlarının hep sıkıntıda olduklarını görürsünüz. Hep öflediklerini, püflediklerini görürsünüz. Buradan da anlıyoruz ki arkadaşlar, Buradan da anlıyoruz ki Allah yolunda harcamak çok hayırlı bir amel. Onun için ailem diyorlar ki, El-Hasene tedu li uhdihâ. Ne demek el-hassane ul Yapılan bir iyilik, yapılan bir hayır sahibine diğer yapacağı hayırın kapısını açar. Kolaylaştırır. Yani hayır, hayırı açar. Yine diyorlar ki şerde, kötülüklerde ne yapar? Diğer yapacağı şerrin kapısını açar. Çok önemli bir husus. Kişi ne yapmalı? Kişi hayrı küçümsememeli. Bunun da örneği şu hadiste. 18. hadisi. Yine Ebu Hurayr hadisi. Kale <gâle>, kale Resulullah <Rasulullahi> sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. <gülüyor> Men tasaddaqa bi adli temratin. Adli de okuyabilirsiniz. Edli de okuyabilirsiniz. Yani kim diyor? Bir hurma ağırlığında hurma. Yani bir tane hurma verirse, tasadduk ederse Allah yolunda bir hurma verirse min kesbin bin tayyib. Ama hangi şartla? Min kesbin tayyip." tayyib. Helal kesiple. Helal kazançla. Temiz kazançla. Çünkü biliyorsunuz diyor ki rivayette illa Allah temizden başkasını kabul etmez. Hadisi biliyorsunuz aleyhissalatü vesselam bir adamdan bahsediyor. Eş'as ve ağbar. Saçları toz dumana karışmış. Üstünde başında elbiseleri tozlu dumanla yolculuktan gelmiş. Yani Duasının kabul olması için bazı şartlar oluşmuş. Yoldan gelmiş, gariban, ellerini açmış, yalvarıyor. Ya Rab, Ya Rab, biliyorsunuz hadiste Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? Kul ellerini, Rabbini açtığı zaman Allah onları boş göndermekten, boş çevirmekten hayal eder. Yani duanın icabet olunması için şartlar var. Bunlar oluşmuş bu adamda. Ama Aleyhisselatü Vesselam diyor ki فَاَنَّا يُسْتَجَابُلَهُ Bu adamın duasına nasıl icabet edilsin? Nasıl icabet olunsun ki? Niye? Diyor ki haram, حَرَامُ وَمَشْرَبُهُ Haram. Yediği haram, içtiği haram. İşte Aleyhisselatü Vesselam diyor ki burada bu hadise. Eğer kazanç helalse milyarları, trilyonları konteynerları vermene gerek yok. Bir tane hurma. Karşılığında ne var? Bakın görün. Ve in اللّٰهَ يَقْبَلُهَا بِيَم۪ينِهِ Allah Teala bu hurmayı sağ eliyle alır diyor Aleyhisselatü Vesselam. Bu de anlıyoruz ki Allah-u Teala'nın kendine layık neyi var? Eli var. Değil mi? Bunu tafsiliyle, ayrıntısıyla hatırlarsanız vasıtıya şerhinde, akidetul vasıtıya şerhinde ne yaptık? Aldık, inceledik. Allah-u Teala'nın iki tane kendine layık iki eli var. Rivayette ne diyor? Vekil ta yedeyi yemin. Onun iki eli de nedir? Sağdır. Bundan maksadın ne olduğunu da hatırlıyorsunuzdur inşallah. ثُمَّ يُرَبِّيهَا لِسَاحِبِهَا كَمَا يُرَبِّي أَحَدُكُمْ فَلُوَّهُ allah Teala diyor bu hurmayı alır sahile. O hurmayı tasadduk eden insan için allah Teala bu hurmayı büyütür, yetiştirir. Yani karşılığını kat kat verir. Neye benzetiyor burada? Diyor ki sizlerden birisi nasıl küçük at yavrusunu, tayı alır, o tayı büyütürse allah Teala da diyor, sizlerden birinin vermiş olduğu bu şeyi, hurmayı alır, sağ ile kabul eder, sağ eliyle, onu büyütür. Yani sen küçük bir hurma vermişsin günün birinde, tabii yani şuurla, niyetle vermişsin. Allah için, Allah'ın yüzünü arzulayarak vermişsin. Çok önemli, bazıları yapıyor, yani bakıyor, sokakta bir adam geçiyor, ağzım aldım falan, Hiç niyetinde aklında şey yok. Allah'ın razı olduğunu, Allah'ı razı etmek için, Allah'ın yüzünü arzuladığı için bunu verdiğini niyet etmiyor adam. O anda insani duygularla görüyor. Adiye bir su vereyim filan. Niyet çok önemli arkadaşlar. Yahya şimdi Kesir'in sözünü hatırlayın. Niyetül mümin'i ablugu min ameli. Müminin niyeti onu amelinden daha büyük ellere nabar ulaştırır. Hatta tekune mithel cebeli. Ta ki bu hurma, ta ki bu kulun vermiş olduğu hurma ne gibi olur diyor aleyhissalatü vesselam. Cebel. Dağ, Dağ gibi olur. Yani düşünsene ahirette bir sonraki bir gelecek. Aleyhissalatü vesselam diyor ki fe inne zulme zulmâtun yevmel kıyâme. Buradaki bir zulüm, dünyadaki bir zulüm kıyamet gününde zulümât. Onlarca, yüzlerce zulüm olarak karşına gelecek. Büyüyecek onların hepsi. Hiç beklemediği, ummadığı yerlerden öyle bir amel yapmış ki adam, şer, kötü işler yapmış, zulüm etmiş ki o zulüm büyümüş. Aynı şekilde hayır da böyle arkadaşlar. Bir tane hurma vermişsin. allah Teala onu sahile kabul etmiş. Büyütmüş, büyütmüş. Ne gibi olmuş? Dağ gibi olmuş. İşte bazı alimler diyorlar ki bu hadisi delil getirerek Allah yolunda bir insan infak ettiği zaman biliyorsunuz Hasene'nin Hasene'nin yapılan iyiliğin Allah katındaki karşılığı ney? 1'den 10'a ya da 10'dan kaça? 700'e ya da daha fazlası. Diyor ki işte nafaka, infak o 700'den daha fazlası. Niye? Delil. Evet hurmanın daha olan kıyası. Diyorlar ki hurma daha ne kadar küçük olursa olsun hurmadan 700 kat daha nedir? Büyüktür. O zaman, o zaman diyorlar ki yapılacak iyiliğin nafakanın, infakın, Allah yolunda harcamanın karşılığı nedir? 700'den de fazladır. Delil bu hadis diyorlar. Evet, görüyorsunuz alimlerin hadisleri okuma şeylerini, metotlarını, usluplarını. Tabi burada öyle faktör nedir? Verirken sahibinin ihlaslı olması, Elinde az iken verebilmesi. Rivaletten diyor bir dirhem, bin dirhemi ne yaptı diyor? Geçti. Niye? Çünkü bir dirhemi veren adamın bir dirhemi var sadece. Hepsini vermiş oldu. Bin tane dirhem veren adamın çok vardı. Onda birini verdi belki o. Bu da önemli. Yani herkese şeytan belki şu oyunu oynayabilir. Ya Senin şu anda paran yok, imkanın yok. Sen alan el ol. Hayır. Sen... Senin vereceğin 1 lira, başkasının vereceği 10 bin lirayı ne yapsın? Geçen olsun. Nasıl olacak o? Yokken verdiğin zaman olacak işte. Değil mi? Bu Bap'taki son hadis, yine Ebu Hurayra radıyallahu anh hadisi. Yine burada bir aleyhissalatü vesselam bizlere gaybi alemden bahsediyor. Bizlerin bir gördüğü somut olarak yaşadığı bir ne var? Hayat var. Bizler bu dünyada korna sesi duyuyoruz. Şimdi yaşadığımız modern hayatta inşaat sesi duyuyoruz. Sahabeler te yemeğin tespini duyuyordu. Subhanallah dediğini duyuyordu. Şimdi burada da bir tane sahabe gökyüzünden bir ses duyuyor. Diyor ki aleyhissalatü vesselam Beynemâ raculun yemşi'i bifelâtin minel ard Bir tane adam çorak yani ne su var ne bitki var. Öyle bir yerde yürürken giderken ya savtan fi sahabatin. Gökteki bulutun içinden bir ses işitiyor bu adam. Yolculuk yapıyor. Buluttan bir ses duyuyor. Isqi hadiqata fulan. Biliyorsunuz bulutları sevk eden, bulutları hareket ettiren neler var? Melekler var. Bununla görevli melekler var. Bulutları ne yapıyorlar? Sürüyorlar. Bu bulutların içinde ne duyuyor? Bir ses duyuyor bu adam. Ses diyor ki Falancanın diyor tarlasını sula. Yani buluta melek emrediyor. Git diyor falancanın tarlasını, arsasını sula. Şimdi o kim? O falanca denilen adam kim ki? Gökte kendisine ne yapılmış? Bir değer verilmiş kendisine bir kıymet verilmiş. Melek o adamın adını anıyor. Bu sen de olabilirsin. Eğer gökte adının anılmasını istiyorsan bunun sebepleri var değil mi? Hadislerde Allahu Teala açıklıyor, Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam açıklıyor. Kim beni bir toplulukta anarsa ben onu ne yaparım diyor? Bir toplulukta anarım. Kendi katındaki meleklerde de anarım, anarım. Al sana başka bir müjde. Yani gökten adı gökte adı anılanlardan olmak istiyorsan Fereketin üzerine yağmasını istiyorsan bu hadisi kendine ne yap örnek al. Diyor ki bu sahabe fetana hadalik ashabu fa afrag ma'ahu fi harra bu bulut yönünü değiştirerek ne yaptı volkanik bir yapıda oluşan bir yere yağmuru bıraktı. Harra kelimesi arkadaşlar. Taş, yani, özellikle mesela Medine'ye gidenler, Mekke-Medine arasında görmüşlerdir, bir yer var ki böyle, orası tamamen ne? Volkanik bir e, şeye sahip, örtüye sahip, yapıya sahip, kapkara taş. Medine'de iki tane böyle şey var, bölge var. Ne diyorlar ona? El-harra ve harra garbiye. Yani burada büyük böyle volkan şeyleri var. E, ne, deniyor, ne dağları deniyor onlara? O da o volkanik, volkanik dağlar var. Oralardan ne yapmış? Volkanlar akmış, çıkmış, kurumuş. Bundan 600 sene önce, 1000 sene önce, 3000 sene önce, 5000 sene önce. O yapı böyle kilometrelerce, 1000 kilometre, 2000 kilometre böyle baktığınız zaman ne görüyorsunuz? Sadece kapkara taş görüyorsunuz. Böyle akmış, böyle görüyorsunuz. Yani taş böyle, işte kaç bin sene önce ise erimiş kurşun gibi akmış, donmuş orada kalmış. Tabi böyle binlerce kilometre. Medine'ye gittiğiniz zaman oralara gidip görebilirsiniz. Yani böyle yolunuz düşerse, e, yolculuk esnasında böyle bakın sağa sola, o taşları görürsünüz. Diyor ki, bu yağmur geldi, bu bulut geldi, yağmuru, suyu nereye bıraktı? Bu böyle taşların olduğu yere bıraktı. فَاِذَا شَرْجَةٌ مِنْ تِلْكَ الشِّرَاجِ قَدْ اِسْتَوْعَبَدْ ذَٰلِكَ الْمَا أَكُلْ لَهُ Tabi bu taşların arasında oluşmuş neler var? Su kanalları var. Bu yağmurun suyunu diyor tek bir tane kanal ne yaptı? Topladı. Kendini aldı. Yani dışarıdan baktığın zaman coğrafyada okutuyorlardı ya işte yağmur niye yağar? Denizin üzerindeki su buharlaşır. Değil mi? Yukarı çıkar. Yukarıda bir derece bir şeyler oluşur falan. Tabii bu insanların matematiksel olarak sebepler. Yani, yani müsebbep dediğimiz yağmurun oluşması için sebebin varlığı Şart değil, Yani sebebi varlığı, Tek sebebin varlığının oluşması şart değil. Yani sebep olabilir. Bir kadın erkek evlenebilir ama çocuk olmaz. Burada ayrı bir şey var. Allah'ın bahşetmesi lazım. Hava sıcaktır, yağmur, hava sıcaktır, denizler buharlaşır. Yukarıdaki gereken soğukluk da oluşur ama yağmur oluşmaz. Çünkü Allah dilememiştir. Allah Teala ne yapıyor? Bu adamın kanalına yani bu adamın tarlasına yağmur götürecek, yağmur suyu götürecek kanala bütün buluta yağmuru bıraktırıyor. فَتَتَبَّعَ الْمَاءَ فَإِذَا رَجُلٌ قائم في حديقته الماء بمسحاته. Bu sesi duyan, az önce bulutun içinden sesi duyan adam suyun peşinden gidiyor, bakıyor. ileride bahçesine suyu sevk eden, suyu taşıyan, çapasıyla suyu yönlendiren, kazan, bir şeyler yapan bir adamı görüyor. فَقَالَ لَهُ يَعَبْدَ sesleniyor ey Abdullah, ey Allah'ın kulu. Mesmuk. İsmini soruyor ama Çünkü var bir hikmeti bunun. Adam da diyor ki kâle fulânun. Adam ismini söylüyor. Tamam raviler bunu zikretmiyor. Çünkü bunu zikretmenin bizim için bir faydası yok. Yani ismi Abdurrahman da olabilir. Ahmet de olabilir. Değil mi? Musa da olabilir. Bu önemli olan kısa hikaye. Yani yaşanan olay. Ne yaşanmış? Bizden ne alabiliriz bundan? Fulânun ismi, lezî semî'e fîs-sehâbâ. Adam hemen anlıyor. Diyor ki yani o isim hangi isim? Az önce bulutun içinden gelen o duyduğu isim. Feqale lehu ya Abdullah lima tesalunni an ismi? Diyor bana niye soruyorsun? Yani, bahçe sahibi o yolcuya soruyor neden ismini sordun? Feqale <gülüyor> inni سَمِعْتُ صَوْتًا فِي السَّحَابِ allazi hada ma'uhu yaqul isqi hadiqata fulan ismik. Sema tasna'u fiha? Diyor ki ben az önce Yağmur suyunun senin arazine, senin tarlana bırakılmasının gerektiğini söyleyen bir ses duydum. Sen diyor ne yapıyorsun? Yani senin bu bahçende, bostanda, tarlanda ne yapıyorsun da? Bunun hikmeti ne? Yani bir hikmeti var. Şimdi tarikatçılara göre, tasavvuşlara göre bunun hikmeti adam... E, tamam yani mübarek bir silsilden geliyor, mübarek bir soydan geliyor, seyyid. Değil mi? Uçuruyorlar, kaçıyor. Hayır, öyle değil. Yani kul bir şeyler yapacak. Bu kulun bir, yaptığı bir şey var ki mükafat gelmiş. فَقَالَ اَمَا اِذْ قُلْتَ هَذَا فَاِنِّي اَنْظُرْ Ben diyor, madem bunu sordun, bunu duydun, açıklayayım sana diyor. Buradan diyor çıkan ürünü, hasadı üçe ayırıyorum, üçe bölüyorum. Üçte birini diyor, ne yapıyorum? Allah yolunda harcıyorum, tasadduk ediyorum. Üçte birini Allah harcıyorum. Yani Allah yolunda harcamanın lezzetine, tadına varan insan öyle bir hale gelir ki üçte biri bile az gelebilir o adama. Bakarsın böyle. Trilyonları veriyordur Allah yolunda hiç. Ve akulu ene ve iyali sulufen. Ben ve ailem ne yapıyoruz bu malın? Üçte birini ne yapıyoruz? Yiyoruz. Geri kalan üçte birinin de ne yapıyorum? Tekrardan tarlaya geri gömüyorum, geri bırakıyorum. Görüyorsunuz ki arkadaşlar, burada ne var? Ee, allah yolunda harcamanın kula getirdiği, dünyada verdiği faydalar var. Tabi her şeyden önce, allah, her şeyden önce allah Teala'nın kuluna yapması, muvaffak kılması önemli. Yani, kimi kullar allah Teala? Ne yapmış? Gönlünü, sadrını, göğsünü açmış. Adam hayır, hayır yapmaktan ne yapıyor? Zevk alıyor adam yani. Şu kullar da var ki eli titriyor böyle. Eli cebine giderken daha cebinden çıkarırken değil, cebine giderken ne yapıyor? Titriyor. Bu şu. Onun için Allah Teala diyor ve men yuğa şuhâ fa ulâikumul muflihun. Kim diyor nefsinin cimriliğinden. Şimdi bulunan bu cimrilikten, bu kötü hasetten korunursa bundan uzak yaşarsa fa ulâikumul muflihun işte o onlar kimlerdendir? Felaha erenden, erenlerden, kurtuluşu erenlerdendir. Burada kalalım. Önümüzdeki hafta inşallah. Babun nehi anil buhli ve şuh. Cimrilik ve şuh. Bukul cimrilik demek arkadaşlar. Şuh cimriliğin daha üst mertebesi. Bununla alakalı gelen nehiler bahsi. İnşallah buradaki ayet ve hadisi alır. Kalmış olduğumuz yerden devam ederiz. سبحانك اللهم وبحمدك إشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك واتوب إليك.